الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين ومن اتباع بإحسان إلى يوم الدين Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İnşallah bugünkü dersimizde uzun bir aradan sonra da olsa Allah'ın lütfu, izni ve keremiyle bize kolaylık gösterdiği, bize müyesser ettiği kadarıyla İnşallah Teala 19. ayet-i kerime ve 17. ayet-i kerimelerden başlayarak dersimiz süresi içinde inşallah bugünkü konularımıza değinmeye çalışacağız bildiğiniz gibi 19. ayet-i kerimede Allah azze ve celle Hazreti Abbas'ın Hazreti Ali ile olan bir Bedir savaşındaki muhaveresi yani karşılıklı konuşması tartışması nedeniyle bu ayet-i kerime inmişti o da neydi? haçtaki sikaye işi, yani hacılara hizmet etme, Kabe-i Muazzama'yı temizleme, koruma işi ile, müminlerin yani mühacir müminlerle ensarın Allah yolunda verdiği mücadeleyin mücadelenin kıyaslamasını yapmıştı. Kim? Hazreti Abbas. İşte biz bu ayeti kerimelere hep tarihte olmuş olaylar, tarihte olmuş vakalar, gelmiş geçmiş Sadece öğrenilmesi ve çeşitli yerde zikredilmesi gereken hadiseler olarak bakmayacağız. Allah'ın kitabı ezeli ve ebedi kelamıdır. Kıyamete kadar devam edecektir. Her hadise karşımıza çıkan her hadise, her vakada bizim derhal ne yapmamız lazım? O vak'a ile ilgili ve o vakaya ışıt tutacak olan ayeti getirip projektör gibi oraya tutmamız gerekir ki, Oradaki bilinmeyeni görelim, görünmeyeni görelim, karanlık olanı aydınlatalım. Eğer böyle yapmaz isek, Kur'an-ı Kerim okumanın ve Kur'an-ı Kerim incelemenin üzerinde durmanın bizim için herhangi bir yaradı olmaz. Yahudilerin, Tevrat'tan, Filistiyanların, İncil'den bir şey istifade edemeyip sonradan Tevrat'ı tahrip etmeleri İncil'de olmayan ibadetleri ve kaideleri İncil'e dahil etmeleri gibi Allah korusun, bizlerde o duruma düşmüş olabiliriz. Dolayısıyla hayatın içinde ne kadar hadise cereyan ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bunların kıyamete kadar ana hatlarını, cevaplarını, yani merkezi hadiselerini veya merkezi hükmünü, nokta hükmünü teslim edip, onun üzerine o noktayı getirip koymamızı emrediyor bize. Bu bakımdan bugün de işte teşkilatçılığını, cemaatçılığını, suçunu, buculuğunu veya efendim e, kurumlarını öne sürüp kurumlardaki hizmetleri Allah yolundaki cihattan üstün tutan insanlarla Hazreti Abbas'ın Hazreti Ali'ye karşı yaptığı itiraz arasında bir benzerlik vardır. Birinin diğerinin fazla bir farkı yoktur. Dolayısıyla kurumlar ve müesseseler, kurumlar ve binalar veya kurumlarda yapılan dünyevi işler, yani insanın harem-i şerif süpürmesi ile sokak süpürmesi arasında fazla bir fark yoktur. İkisi dünyevi bir olaydır. Birisi niyete bağlıdır, öbür derecesi niyete bağlı ama velahazır kerâm nihayetinde nereye dönüyor? Kol gücüyle eşya üzerinde tasarrufa dönüyor. O eşya üzerindeki tasarruf, Allah'ın dinini doğrudan doğruya yüceltmeye yönelik değil. Yani düşmanları defedici değildir, bid'atları yok edici değildir, şirk ve küfre karşı İslam'ın izzetini koruyucu değildir. Yani Suudi krallığı isterse zemzemle yıkasın değil, gül suyla yıkasın, dünyanın en kıymetli, en işte nadide kokularıyla yıkasa da, onlar müşrikleri oraya koydukları sürece Allah'a isyan etmişlerdir. Bizler de hakeza buna benzer hadiselerde ayetlerin ne yapacağız? Hikmetini ve hikmini bu şekilde kavramaya çalışacağız. İşte onlar birbirlerine denk değillerdir. Kimlerle? Yani kemen amin billahi wa ayetin devamında vajahe da fi sabihi la yasta'uun aindallah. Onlar ve ve Allah katında onlar müstevi değillerdir. Yani seviyeleri bir değildir, düzeyleri bir değildir, düzeylerinden kasıt orada takva ile imanı Allahu Teala anlatıyor. Hiç takva ile iman ile küfürün düzeyi bir olur mu? Elbette küfür süflidir, adidir ama iman azizdir, iman yücedir. Müminler de iman ehli oldukları için kafirlerle denk değillerdir, müşriklerle denk değillerdir. Onun için Allahu Teala müminleri veli edinmemizi, müminleri savunmamızı, müminler için mücadele vermemizi onlarla kardeş olmamızı emreder. Kafirlere düşman olmayı, kafirlerle mücadeleyi, kafirlerle savaş etmeyi, cihad etmeyi yine emreder. Öyleyse nereye dayanıyor o? Allah katında imanla küfür bir olmadığı için. Öyleyse Allah katında kafirlerle müminler bir değillerdir. Allah katında haşa insanların katında kafirlerin müminleri seviyesine çıkaranlar ancak Mekke'li Medineli müşrikler ve Medineli münafıklardır. Arap kabilelerinden ve Yahudi kabilelerinden olan kimseler vardı. Onlar müşrikleri müminlerden daha hayırlı görüyorlardır. Dolayısıyla şirkete saplanan hangi topluluk ve güruh olursa olsun onların özel karakterlerinden bir tanesi de nedir? Müşrikleri ve kafirleri müminlerden üstün tutmaktır. Dolayısıyla bütün layık sistemler Türkiye layık sistemi de dahil Hinduları, Budistleri Brahmanları Müslümanlardan üstün tutarlar. Yani Hinduizmi, Brahmanizmi Taoizmi mav İzmi neyse, İslam'dan üstün tutarlar. İşte kafirlerin ortak özelliği budur. Kimmiş o Allah katında o kafirlerle veya harem-i işte bak biz orayı yıkıyoruz, suluyoruz, süpürüyoruz işte bu hizmetleri yapıyoruz. Bak biz camileri açıyoruz size, camilerde hizmet yapıyoruz, müftü tayin ediyoruz, diyanetleri kuruyoruz, müftülükler açıyoruz efendim. Camilere kayım tayin ediyoruz değil mi? Ondan sonra bedava elektrik veriyoruz, su veriyoruz. Bakın şu hizmete bakın ya. Yani bu İslam'a dine saygı değil de nedir? İslam demezler de dine saygı değil de nedir? Çünkü onlar için İslam demek çok tehlikeli bir şeydir. <gülüyor> Onun için allah Teala o insanların özelliklerini anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي bi اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ en azı derecende عند الله ve أولaikahumul fâizun. Anne dedi ya Abbas Ali'ye size ne oluyor ki dedi ya? Kendinizi bizden üstün tutuyorsunuz. Ardından bu ayetler gelince Allahu Teala kıyamete kadar tekrar edecek olan ve insanlar içerisinde zuhur edecek olan bir kavli ve bir ameli oradaki hadiseyle örneklendirerek ebedi hükmünü veriyor. Allah'ın ebedi hükmü nedir? O iman edenler ve sonra Allah Resulü ile beraber hicret edenler اَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي bi اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْزَمُ دَرَجْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَاُلَيْكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İman edip iman etmek nedir? Onu hepiniz bilmeniz gerekir. İman etmek. İman etmek şirkten, küfürden, dalaletten beri olduğunu ilan etmektir. Kafirlerden ve onların küfür olan şeriatından, müşriklerden ve onların küfür olan şeriatından, ehli hevadan ve ehli bid'attan, kitap ve sünnetin dışında bir düşünce, hayatı, yaşayışı, ameli ve bir ibadeti ortaya koyan tüm insanlardan beri olduğumuzu Allah'a ve Resul'e itaat ettiğimizi ağzımızla, kavlimizle ve amelimizle ortaya koymanın adına iman denir. Ellezine amenu. Sonra geliyor ellezine amenu. İman edenlerin en büyük fiillerinden bir tanesi. Nedir? O da cihada dahildir. Allahu Teala onu cihattan önce zikretti. Hicret. Ellezine haceru. Yani hicret ederler. Ki o zaman hicret etmek, malını ve canını Allah yolunda ortaya koymanın kendisi olduğu için hicret etme fiili tıpkı bir çekirdek gibi ağacı ve meyvesini içinde barındırdığı gibi hicret fiili bizzat ne yapıyor? Allah uğrunda yani fi sebilillah Allah'ın yolunda cihad etmenin bizzat kendisi oluyor. Onun için, vel muhaciru men haccara ma nehallahu anhu. Muhacir, hicret eden insan kıyamete kadar muhacir yaşamak istiyor musun? Kıyamete kadar sahabenin ecrine tabi olup o ecre sahip olmak istiyor musun? Tabi hepsine değil, belki bir kısmıdır. Ama olsun bir kısmı da <gülüyor> O zaman muhacir olacaksın. Allah'ın nehyettiğinden hicret, Resul'ün nehyettiğinden hicret. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُظُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ Bu hicrettir. O gün Resulullah'ın hicreti öyleydi, o tarihi seyrinde öyle cereyan etti. Ama Resulullah'tan sonra hicret ise Allah ve Rasulünün ne terk etmek olarak baki kalmıştır. Ve bu hadis e, kaynaklarında ve fıkıh kitaplarında da bu şekildedir. Demek ki hicret edip, ne yapan? Allah yolunda malı ve canı ile, malları ve canları ile. Mü'minler hicret ettiklerinde biliyorsunuz, birçoğunun evleri, barkları vardı. Birçoğunun bahçeleri, hayvanları, koyunları, keçileri, develeri vardı. Kadınları vardı, çocukları vardı, kızları vardı, anneleri vardı, babaları vardı. Biraz sonra 23. 24. ayet-i kerimelere geldiğimiz zaman bunları göreceksiniz. Bunların hepsini terk ettiler. Peki ya bu nedir? Hiç bunu yapanla, yani müşriklerin velayetini reddeden, müşriklerin idaresini ve müşriklerin yönetimini terk eden, inkar eden ile o müşrik yönetim içerisinde Müslüman olduğunu söyleyip de o şirk düzeninin devamında hizmet eden insanlar bir olur mu? Bir olmaz. İşte Allah onu seviyor. Ahzam derecede Allah'ın. Onlar Allah katında daha yüksek derecelere sahiptirler. Kimler? Ellezine haceru fi seja haceru ve cahadu fi sebilillah bi amwalihim ve anfusihim. Şimdi Allahu Teala kitabında cihatla ilgili ayetleri bize muhtelif surelerin içerisinde serpiştirmiştir. Hepsini, Cihad Suresi diye bir sure yoktur. Ama kimileri efendim işte elfa Suresine veya bazen Tövbe Suresine hita Suresi de demişler. Yani Harp Suresi, Cihad Suresi demişlerdir. Dolayısıyla Allahu Teala kitabının cihatta ilgili bütün ayetlerinde Allah yolunda cihad edenler, cihada çıkmayanları asla bir tutmamıştır. Ve siz bir ayette diyor ki Em hasibtum em cennete welamma minkum ve alame's sabirin Siz zannediyor musunuz ki Allah sizin içerinizde Allah sizin içerinizde olup da cihad edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarmadan onları insanlara göstermeden cennete mi zannediyorsunuz? Yani Allah cihat ve sabrı bizden istemiştir. O halde cihat etmeyen ve Allah yolunda meşakkatlere sabretmeyen insanların bu dinin yükselmesinde hiçbir payeleri yoktur. Dolayısıyla Allah katında bu dinle ve Müslümanlara gelen musibetlerin birçoğundan da onlar Allah katında sorumlu olacaklardır. Mesela Saf suresinde cihatla ilgili ayetler vardır. 10. ayet kerimi okursanız göreceksiniz Allah-u Teala mücahitleri neden öbürleriyle denk tutmuyor. <gülüyor> Nisa suresi 95. ayeti kelimede kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "La yastavi al-qa'idun min al-mu'minina ghayr <gülüyor> uli d-darari ve'l-mujahidun fi sabilillah bi amwalihim anfusihim." Faddala Allah el-mujahidin Buradaki ayetin hemen hemen benzeri. Mükafat olarak Allah katında zarar sahibi olanlar yani mesela Topal olmuş, sakat olmuş, kör olmuş bir insanla bu tabi cihatla mükellef değildir. Bunlar hariç diye Cenab-ı Hak mücahitler ile malları ve canları ile Allah hırla cihat edenlerle yerlerinde oturanlar Allah katında bir değillerdir. Ne demek yerinde oturan? Hiç duran bir şeye öte git dememiz. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Sizi ilgilendirmiyor yani. Cereyan eden şeyler İslam'a müteallik, İslam'a karşı, dine karşı, Kur'an'a karşı cereyan eden hiçbir hareket sizi ilgilendirmiyor. Çünkü siz ka'idsiniz artık. Siz oturan insansınız. da ka'id iki anlama gelir. Bir, hakikaten bir yere oturan adam demektir. Kendisine bir yer hazırlayıp o yere oturan kimse demektir. İkincisi, bir şeyi elini kaldırmayan ve onu yapmamada direnen insanadır. Qaade'an <gülüyor> falan şeyden ötürü onu yapmama, yapmamak noktasında falan şeyden ötürü onu yapmadı da oturdu. Dolayısıyla burada qa'id <gülüyor> yani mücahit olmayan insanlara verilen isimdir. Allah yolunda cihad etmeyen insanlara verilen isimdir. Wa ulad yahumul faizun. İşte o Allah yolunda cihad edenler derece olarak en yüksek derecelere sahiptirler ve onlar ahirette, dünyada da ahirette kurtuluşa erecek olan kurtuluşu başarıya ulaşacak olan insanlardır. Demek ki Allahu Teala kendi yolunda malıyla canıyla cihad edeni her zaman üstü tutmuştur. Ve onların dereceleri Allah katında daha yücedir ve onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Bakın Allah-u Teala diyor ki, ey iman edenler, tabi bu Resul'a inmişti, ey iman edenler sizi cehennem azabının, elim azaptan kurtaracak, acı azaptan kurtaracak bir ticaretten size haber vereyim. O ticaret dediği şey, işte Allah yolunda canını ortaya koymuyor, malını ortaya koymuyor. O ticaret. Pekala ne olacak bu ticaret, ticaretin sonucu? Allah sizin günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden nehirler akan cennetlere ve tertemiz evlere, <gülüyor> ve tertemiz konaklara, yurtlara yerleştirecek. Nerede? Fi cenneti adem. Adın. adın cennetinde. Zelike el fauzül Burada da ne demişti? mişti? Ulayke hum Faizle Faiz de fauz aynı kökten gelmektedir. Fauz kurtuluştur. Faiz de kurtuluşa eren kimsedir. Demek ki allah Teala mücahidlerle yerinde oturanları bir tutmuyor. Onun için bugün bazıları efendim yerinde oturalar Müslümanlara akıl vermeye çalışıyorlar. Bazıları bir yerlerde makamlarını hiç terkinmeden din sahibi olduklarını söylüyorlar. İslam'ı müdafaa ettiklerini söylüyorlar. Maalesef onların yaptıklarıyla Allah yolunda cihad edenlerin yaptıkları bir midir? Sabahlara kadar aç ve susuz Rus tanklarına karşı savaşan, Rus helikopterlerine karşı kelime-i tevhidin ezilmemesi için mücadele eden insanlarla onlar bir midir? Asla bir değillerdir. Dolayısıyla burada geniş anlamda cihat bahsine girmek istemiyorum. Fakat Allahu Teala burada imanı, cihadı, hicreti yani kendi yolunda mal ve canla cihadın ve hicretin diğer amellerin hepsinden üstün olduğunu söylemiştir. Ve ula ki a'za a'zamu daraca. Onlar Allah katında azam daracatın dereceleri daha yüksektir. Faziletleri ve ecirleri daha çoktur. Dolayısıyla Ümmet-i Muhammed bugün cihadı terk ettiği için zelil olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyurmuştur. Eğer siz cihadı düşmanınızla cihadı terk ederseniz zelil olursunuz. Düşmanla cihad terk edildiği zaman kafirlerle cihad terk edildiği zaman Muhammed zelil olmuştur. Bu Ayetlerin indiği Huneyn vakası ile ilgili olarak, Huneyn gazdesi ile ilgili olarak müfessirler diyorlar ki, cihadın bir tanesi, bereketlerinden bir tanesi odur ki, cihatta kafirler müminlerin kuvvetini, izzetini, salabetini ve belki çoğu zamanki öyle olmuştur, maddi hiçbir güçleri olmadığı halde, kendilerine nasıl üstün geldiklerini düşünmekten ötürü müşriklerin birçoğu Müslüman olmuştur. Yani Mekkeli müşriklerin İslam oluşu müminlerin o azmi o salabeti ve o dirençleri sonunda onların kalbine giden yolları açmıştır. Huneyn gazvesinde müminler 12 bin kişiydi. 10 bin kişi Mekke'yi fetheden ordu 2 bin kişi de Mekke'de tulaka dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e siz artık bugün özgürsünüz. Bugün köle değilsiniz. Ki daha İslam'a da girmemişti çoğu. Siz bugün özgürsünüz dediği o cemaattan, o Mekke halkından 2000 delikanlı, 2000 gençte ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme katılarak Hevaz'in ordularına karşı ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber Huneyn'de Arafat'ın şimaline yakın yani kuzey doğusuna yakın Arafat dağlarının gerisindeki o vadide Allah Resulü ile beraber ne yaptılar? Hevaz'in kabilesinin etrafında toplanan müşriklere karşı orada gelip savaştılar. Dolayısıyla savaş Müslümanların yani gaz Müslümanların aleyhine döner, dönmüş iken Allah'ın izni ve lütfu ile bir anda Resulullah'ın koyduğu tavır ile ve Resulullah'ın etrafındaki on sahabenin koyduğu samimi tavırla ne oluyor? Gazvenin seyri değişiyor. Allah'ın lütfüyle Allah kendi katından müminlerin gönder, görmediği askerleri gönderiyor ve o kafir orduları, müşrik orduları, şirk ordusu hezimete uğruyor. Sonra da o ordu hezimete uğrayan ordu ardından topluluk topluluk grup grup, grup gelip İslam'a giriyorlar henüz ganimetler dağıtılmadan. Bir kısmı ganimetlere yetişiyor, bir kısmı ganimetlere yetişemiyor. Onun için müfessirler diyorlar ki alimlerimiz, cihat Allah'a imanın kapılarını açar. Allah'a imanın kapılarını açar. Niye? Çünkü müminlerin imanlarının azameti, imanın insana verdiği kuvvetin delili, bürhanı, Hakikat nerede anlaşılacak? Güzel elbise giymekle mi? Güzel evlerde oturmakla mı? Güzel modern arabalara binmekle mi? Veya çok iyi film artısı olmakla mı? Çok iyi şarkı söyleyip efendim ee, ilahi söylemekle mi olacak? Veya neyle olacak acaba? Hem yani imanın kuvveti, imanın azameti, imandaki mucize nasıl anlaşılacak kafir ve müşrikler tarafından? o cihat esnasında imanın kuvveti ortaya çıkıyor. Halit Müslümanlara büyük darbe vurmuş Uhud'da ama o imanın kuvvetini gördüğü için o imanın bereketini gördüğü için sanki o imanı harp esnasında harp sahasında böyle gül kokusu bir koku gibi teneffüs ediyor. Onu sirayet ediyor kemiklerine, ruhuna, kalbine kadar. Ama siz bunu görmüyorsunuz. Biz bunu görmüyoruz. Ama Allah'ın düşmanları bunu görüyor. Allah'ın düşmanlarına çoğu bu şekilde Müslüman oldu. Yoksa herkese tek tek tek tek tek savaştırıp onlar Müslüman olmuş değillerdir. Ordular gelip Müslüman oluyor. Kabileler gelip toptan Müslüman oluyor. Neden? İşte müminlerin ahlakını, izzetini, imanın, imandaki o mucizevi kuvveti gördükleri için gelip teslim oluyorlar. Allah Azze ve Celle burada cihatla ilgili olarak birkaç ayet-i kerime daha zikredelim. Kital bahsi geçer Kur'an-ı Kerim'de. Kital ile cihad çoğu zaman birbirine yakındır. Yani kital cihadin içindedir, cihad kitalin başındadır, kital cihadın başında olur. Yani birbirine mütemmimdirler. Allah Azze ve Celle Bak Bakara Suresi 193. ayet-i kerime. Vaqatiluhum, hatta la tekun fitnatum, ve yekun edinu lillah. Vaqatiluhum, kiminle muqatil edin diyor Allah Teala? Kiminle harbedin, kıtal edin? Bu dine savaş atmış olan herkesle. Vaqatiluhum, durmayınız, onlarla savaşınız, kıtal ediniz. Ne zamana kadar? Hatta la tekun fitnatum. Fitne olmaya kadar fitne nedir Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim neye fitne der biliyor musunuz? Fitne nedir? Şirk, küfür, putlara ibadete çağrı, kafirlerin kanunlarına itaate çağrı bunun adıdır fitne. Ama kafirlerin <gülüyor> kanunlarını reddettiğim zaman. Kafirlerin dinlerini reddettiğin zaman, anayasalarını inkar ettiğin zaman, bugün bazılar kendilerini Müslüman diyorlar. Onlar diyorlar ki siz fitneye sebep oluyorsunuz. İşte bakın Allah'ın fitneyi tanımlamasıyla, Allah'ın dininden olduğunu söyleyenlerin bugün fitneyi tanımlamalarına bakınız. Pekala, siz mi Allah'a dininizi öğretiyorsunuz? Yani Allah'a, Allah'ın dinini siz mi Allah'a öğretirsiniz diyor ayet-i kerime. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ <gülüyor> Allah'ın size indirdiği dini Allah'a mı öğretiyorsunuz? İşte Allah'a din öğretmeye kalkanlar bugün dinlerinde Allah'a ortak koşmuş olanlardır. Bir başka ayet-i kerime Enfal 39 ve katilûhum hatta la takûne fitnetun ve yekûn ed Burada da Burada bir fark var. Onlarla kıtal ediniz. Tabii Mekke'deki müşrikler, efendim, Cezire-i Tuturala'daki müşriklerin hepsini ayet kerime içerisine alıyor. Hatta müfessirlerimiz Seyyid Kut'un rahmetullahi diyor ki bu kıyamete kadar müşriklerle harp etmeye Kıyamete kadar bu harp devam edecek. Bu kitalin olması lazım. Fitne kalmayıncaya kadar hatta <gülüyor> la tekune fitne yani Allah'tan başkasına ibadet edilmeyinceye kadar harp edin. Putlara saygınlık yok oluncaya kadar ve hiçbir put kalmayıncaya kadar harp edin. Onu da için abi tabii. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Dinin tamamının Allah'a ait olmasına kadar. Peki la, din nedir? Buradaki din ne? Buradaki din, itikadi ve ameli itiattır. Bunu dikkat edin. Bunları defter getirir de not alırsanız unutmazsınız. Çünkü anlattığımız şeyleri not alıp gidip evde baktığınız zaman göreceksiniz ki çok değişik şeyler dinlemişsiniz ve belki onu eve gidinceye kadar unutursunuz ama gidip de onlar o notlarınıza baktığınız zaman diyeceksiniz ki biz bugün, bugünümüzü, bu dersimizi borçuna geçirmemişiz. Onun için size dedik böyle bir ajanda bulundurun yanınıza. Zor mu? Yoksa alalım kardeşim Evet. <gülüyor> buradaki ve yakunet din yani ve tekunet ta'atu fil-ihtikadi ve ameli halisan lillahi subhane ve teala ta'at itikatta ve amelde halis Allah'ın oluncaya kadar fitne neydi? fitne Allah'a baş kaldırmaydı. Putları rab edinmeydi ve bu dinin yayılmasına engel olmanın adına fitne denirdi. İşte bugün laiklik en büyük fitne, demokrasi en büyük fitne, özgürlük dedikleri şey en büyük fitne. Çünkü bu küfürün kalesi ve küfrün kalanıdır. Küfürü koruyan, şirki koruyan bunlar makyajlardır. İnsanları zehirleyen zihinleri darmadağın eden ve insanı kişiliksizleştiren makyajlardır bunlar. Rejimi, sistemi küfrü ve tuğyanık oluyor. Bunu işte fitne bu. Sakın ha bunu söylemeyin fitne çıkar. Allah'tan kork sen Allah adına mı konuşuyorsun sen Kur'an'ın lisanına mı hitap ediyorsun insanlara? Diyorsun ki bunu söylemeyin fitne çıkar. <gülüyor> Demek ki, nedir? فَاِنِنْ <gülüyor> تَهَوْا Eğer müşrikler vazgeçerlerse, ayeti tamamlayalım. Allah اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ Müşrikler bundan geçerse, vazgeçerlerse, onların vazgeçmelerine dolayı iman etmiş olacaklar tabi. Allah da onların amel ettiklerini ne yapacak? O görücüdür, bilicidir, bundan haberdardır. Onun için bir başka şey vardır burada, onu da bilmemizde yarar vardır. Biz bayen bazen ayeti kerimeyi böyle işte okuduğumuz zaman ne diyoruz? İşte iman edenler Allah yolunda hicret edenler. Heceru demiyor ayet kerime. Dikkat edin. Arapçayı yani bilenleriniz bilir. Haceru diyor. Hacer'e karşılıklı olan bir fiili ifade ver. Yani İki kişi arasında olan fiili ifade eder. Burada üç kişi arasında olan bir fiili ifade ediyor. Olayı nedir o? Bir, şirki terk etti sahabi. Terk etti Allah'a iman etti. Ashabını, arkadaşlarını, akrabalarını ve aşiretini, malını terk etti Allah Resulü'nü tercih etti. Bir, müşşitle, küfürle Müşrik ve kafirlere sahabi arasında bir hadise. Yani öbür taraftaki kafirler, bu tarafta sahabi, üzerinde sahabinin iman ettiği, işte Resul ve tasdik ettiği kitap ve Allah'a iman. Öylesi pek fi sevilillah nedir? Tamam güzel bak. iman edenlerin ne olduğunu ve imanın ne olduğunu. Kısaca değindik. Muhtelif derslerimizde tekrar ettiğimiz için burada genişletmeyi. <gülüyor> İman edenler nedir? Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bu kavramları teker teker teker Biz bu kavramları yani ellezine amenu. Burada saatlerce hem size meal okuyabiliriz. Ama ellezine amenu nedir? İman edenler. Ellezine haceru nedir? Kimdir bunlar? Ellezine cahadu cihad edenler kimdir? Nedir cihat? Fi sebilillah Allah yolunda nedir? Nedir Allah yolunda büyümeniz? Bunu tanımını nasıl yapacağız? Nedir Allah yolu? Ve hangi şey yapıldığı zaman insan Allah yolundadır? Ve hangi şey terk edildiği zaman insan Allah yolunda değildir? Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhum bir hadis vardır. Hani diyor: khatta lana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khattan İbn Abbas'ın hadisidir. Hattalan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta. Böyle bir hat diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Haris Ebuhureyreden de mervidir. Bir had çizdi diyor. uzun böyle bir hat çekti eliyle kumun üzerine. Sonra diyor, "Talaha faqal haza sabilullah." Yani ki bu Allah'ın yoludur. "Summe hatta hututa an yemihi wa an şimalihi." Sonra sağından ve solundan bu yolun yollar çizdi. çizdi. Ve dedi ki ve kal hâzhi subulun ve alâ kulli sebilin minhâ şeytanun yed'û ileyhî İşte Allah'ın yolunun dışında bu çevredeki subul, Kur'an-ı Kerim'in subul dedi ve thumme qara'a ve enne hâzâ sırâti mustahtîmen fettebî'ûhû وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sonra bu ayeti okudu diyor Allah Rasûlü salallahu salallahu Hangi ayet okudu? وَاَنَّا هَذَا Bu an ve ki, وَاَنَّا هَذَا صِرَاتٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُهُ قَسَمَ olsun ki, bu size gönderdiğim yol, müstakim olan benim yolumdur. Bir ruhu ona ittiba ediniz, ona uyunuz. Ve la fettebirusubul, onun dışında hiçbir yola uymayınız. Ne olursa olsun, kitabullahın ve sünnetin dışında, kitap ilmi, kitap fıkı ve sünnet fıkhının dışında, size din adına, ibadet adına, hayat farz adına, itikad adına getirilen ne varsa asla katiyetle ona uymayınız. Fettabi'u, Benim sırat-ı müstakimime uyunuz. Ve la tetba'us subul. Sakın subule, onun dışındaki şu yollara uymayınız. Sağcıyım, solcuyum. Falancıyım, filancıyım. Bunu asla söylemeyiniz. Fettafarraka bikum an sebilih. Eğer bunlara uyarsanız ey müminler sizi bu yollar üzerinde her birinin şeytan olan bu yollar sizi Allah'tan uzaklaştırır. Sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte biz Sebirullah dediğimiz zaman Allah'ın kitabında emrettiği ve nehyettiği şeylere biz Allah'ın hadleri diyoruz. Had, hudutları, tilke <gülüyor> hududullahi. İfadesi geçer Kur'an'da, tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın hadleridir. Pekala Sebilullah nedir? Allah'ın yolu. Pekala bir şey yapıldığı zaman nasıl Sebilullah olacak? Şartları nedir bunun? İşte demin dedik ya, itikatta ve amelde. Kitap ve Sünnet üzeri olan her şey ve amel neyse o, Sebirullahdır. Mal ve can ile Allah yolunda Allah'a cihatla itaat etmek, Sebirullahdır. Fi Sebir, pekala, fi Sebilillah dediğimizde, bunun anlamı nedir? Yolu Allah çizmiştir. Adını koydular Teala. O yolu adı ne? Sebilullah. Allah'ın yolu. Pekala o yolda yürümeyi, o yolu koyan, o yolu bize hazırlayan ve bizi o yola koyan Rabbimiz, o yolda nasıl hareket etmemizi isteyecek? Elbette kendi istediği gibi, kendi murad ettiği gibi, kendi razı olduğu gibi o yolda yürümemizi isteyecek. Pekela o yolda Allah'ın muradının dışında, Resulü'nün sünnetinin dışında, bir çağırıcı çıkarsa karşımıza ne yapacağız? Reddedeceğiz. Reddettiğimiz zaman Sevilullah'dayız. <gülüyor> Ayrıca bir şey daha size hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ifadesi içerisine giren kimseleri bize tanıtıyor. Bir Enfal Suresinde iki Nur Suresinde Enfal 2, 3 ve 4. ayetler Nur Suresi 62. ayet-i Hucurat Suresi 15. ayet-i kerime ve ayrıca müminleri tanıma noktasında bize geniş bir ahlaki perspektif çizen Mü'minul Suresi 1 ile 10. surelerini, ayetlerini mutlak okuyan. Bunu tekrar etmişim de derslerimde. Ama şurada kısaca şuna bir değinelim. Neydi? Ellezine <gülüyor> amenun. Onları tanımlayacak bir ayet bulmamız lazım. İman edenlerin belli özellikleri tanımlayan bir ayet bulmamız lazım Kur'an'da. Nedir o özelliklerden bir tanesi? İnnemel mu'minun ellezine izâ fükirallahu vejilethunuhu ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imanen وَعَلَىٰ Rabbihim يَتَوَكَّنِ Müminler ancak o kimselerdir ki veya ancak müminlerin Allah'ın ayetleri Allah zikredildiği zaman kalberdiktir. ancak müminler Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar. Şimdi siz iman adına insanlara yığın yığın bilgi vereceksiniz. Binlerce saatini bu insanların gasp edip çalacaksınız. Gençliklerini, kuvvetlerini, zekalarını, melekelerini, imkanlarını pasifize edeceksiniz. Onları bilgi hamalı bilginin kulu, bilgi putunun kulu yapacaksınız. Meslek putunun kulu yapacaksınız. Sanat putunun akademisyenlik putunun önünde bunları birer kul haline çevireceksiniz, köle haline çevireceksiniz, sonra da diyeceksiniz ki, biz tahkiki iman için çalışıyoruz. Hakiki imanı elde etmek için çalışıyoruz. Onun için bugün ilginç bir şeydir, ilahiyat fakülteleri denen tanrı bilimcilik fakültelerinde, Yunan akademileridir bunlar. Atina'nın akademileri Kur'an'ı tahrif etme müesseseleri haline dönüşmüştür. Kur'an'la savaş müesseseleri haline dönüşmüştür. İlla men rahimallah. Ancak Allah'ın kendisine merhamet ettiği alimler hariç onların içinde. Bu üniversiteleri işte yani bu fakültelerin bu kurumların hiçbirisinde tevhid denen bir ders yoktur. Şirh denen bir mesele bir kavram yoktur. Buralarda tâğut öğretilmez. Çünkü tâğut köpeğini kendisini korumak için besler. Dolayısıyla buralar Yunan tanrı bilincilik akademileridir. Ancak Yunan ilmine tabiri caizse felsefesine yakışır İslam'a yakışmaz. Onun için imanı tanımlama olayı öyle basit bir şey değil. Her önüne gelen imanı tanımlayamaz hevasına ve hevesine göre. Demek ki onlara Allah'ın ayetleri okudu, okunduğunda imanları artar. Yani tasdikleri artar. Mümin Allah'tır. Allah'tan emin olandır. Nasıl Allah'tan emin? Yani Allah'ın emanine giren insandır. musadik olandır, tasdik edici olandır. Allah'tan geleni tasdik onun rasulünden geleni tasdik edendir mümin onun rasulünden geleni tartışan onun rasulünden geleni inkarın yollarını açan ve o o yola o sünneti şüpheler karıştıran insan mümin değildir bunun ne adına bilim adına değil ne adına yaparsa yapsın bu insan henüz iman sıfatını kazanmamıştır çünkü şek var imanında Dolayısıyla bir başka ayet-i kerimede de innel mu'minunelzîne âmenû billâhi ve resûlihû sümme lem yertâbû diyor. İşte iyi Allah'a iman edenler, Resul'e iman edenler mallarını, canlarını cımal ederler. Sümme lem yertâbû. <gülüyor> Sonra şüphe etmeyenlerdir. Allah'tan gelen Allah'ın söylediğinde ve Resul'ün bize bıraktığında şüphe etmez. Bu da imanımız var vebinlerin sıfatı. Dolayısıyla ellezine amenu deyip iman edenler deyip geçiyor. Ey iman edenler, nedir o iman edenler? Kimdir bu müminler? Nedir iman? Bunu anlamadan Kur'an-ı Kerim'deki ey iman edenler kavramlarını ey iman edenler kar istediğimiz kadar okuyalım asla ve katiyetle nedir? Biz Kur'an'ın maksadına ulaşmış olamayız. Bak onlara Nebiya Allah-u Teala Hucurat Suresi 15'te işte onlar yani ancak müminlerdir. Kimler? Allah'a iman eden ve Resul'e iman edip sonra onun dininde ve Resul'ünün sünnetinde şüphe etmenler. Ve Allah yolunda malları ve canları ile cihad edenler var ya işte ulaike onlar onlar humus sadikun sadık olan onlardır. Demek ki mümin sadık olan İman sıdk olan şeydir. O halde sıdk nedir? Sırat-ı müstakim üzere olmaktır. La ilahe illallah dedikten sonra la ilahe illallah'a sadık kalmaktır. İşte la ilahe illallah'la biz bundan dolayı imana giriyoruz. Bundan dolayı la ilahe illallah söyleyen adama musaddık, mümin diyoruz. Kelime-i şehadet de kelime-i Sıdk kelimesidir. Neden? Sıdk, tasdik ve doğruluk kelimesidir. Allah'a tasdik ve Allah'a doğrulama olayıdır. Bakınlar, اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenler kavramı Kur'an-ı Kerim'de hitabı karşınıza geldiği zaman hemen ardından gelecek teklifleri dikkatle okuyun. Ardından gelen teklifler nedir? Ardından gelen ameller nedir? Ey iman edenler! ifadesinden sonra gelen tekliflere, amellere ve vasıflara dikkat edelim. Ve bu vasıfları gerçekten hayatımızda yaşamaya gayret edelim. Yoksa bugün gerçekten gördüğünüz kadarıyla biz size göre üç devir yaşamış sayılırız. Dedelerimizi gördük. Ben şahsen. Babamı da gördüm. Tabi onun dönemi gördüm. Kendi dönemimi yaşadım. Yaşıyorum da ve bizden sonra karşımıza dikilecek olan çeşitli ideoloji, amel ve tavırların da gelişmesini görüyoruz. Birkaç devir birden yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla bizden sonra karşımıza çıkacak çok tehlikeli şeyler var. Bu bakımdan bizim Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlamamız ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden taviz vermemiz gerekir. Yoksa yarın Hristiyanların dinlerini tahrif etmeleri gibi, değiştirmeleri gibi milyonlarca kitlelere olan zümreler karşımıza çıkacaklar ve İslam adına konuşacaklar ve belki de küfrün en büyük dayanağı o günkü şirk din olacak. Evet. Allah Azze ve Celle işte müminleri Kur'an-ı Kerim'de böyle tanımlıyor. Ve sonra onların katındaki mükafatını söylüyor yubeşşiruhum Rabbuhum onları Rabbim müjdelemektedir kimleri ellezine amenu ve caahe ve haaceru ve caahedu fi sabilillahi, bi emvalihim ve enfusihim Onlardır. Pekela, neydi bunun adı Hal âdülük ma ala ticarete tanjikumun âzabın elim? Dedi Allahü Teala'nın sizi Allahın katındaki elim bir azaptan, o acı azaptan kurtaracak olan şeyi söyleyeyim mi? Nedir o? Teâminun bilâhi ve wa rasûlühi ve tejahedun fi sabilillahi, âmâlîkum ve ânfasîkum, zâlîkum khayrûn lâkum in Allah yolunda eğer acı bir azaptan kurtulmak istiyorsanız <gülüyor> dikkat edin bu ayet çok dehşektir. Onun için Resulullah buyurmuştur ya kim men lem yuhaddith nefsehu bil gazvi evke mekal ma mâ temmeyti gazv, gaza cihad Allah yolunda kıtali kendi nefsinde kendisiyle nefsi ile arasında onu hiç görüşmeyen konuşmayan kalbinden bunları geçirmeyen insan cahiliye elinden üzerine ölmüştür. Neden? Çünkü azab, azabın elimden kurtulma imkanı zayıftır. Cihad etmeyen insanlar Allah yolunda cihada hazırlanmayan insanlar ve aedd lehum mastata'tum min kuvve ve min ribatil turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa kharin min dunihim la Allahu Allah yolunda onun düşmanlarına karşı kuvvetle ve bağlı vesili savaş atları hazırlayınız onunla Allah'ın ve sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşmanlarınızı korkutursunuz sen kafirle barış imzalıyorsun İsrail'e barış elini uzatıyor, Amerika'ya barış elini uzatıyor, Yahudiye, Allah'ın ebedi düşmanlarına adam barış elini uzatıyor. Sen Allah'ın emrini ve fi sebilillah olan fi sebilillah'ın rüknü şartlarından birisi olan ve aydulehum maslatatım, onlara gücünüzün kuvvetinizin yettiği kadar düşmana savaşmak için güç kuvvet hazırlayın. Bu ayi terk ettiğiniz için Müslümanlara söylüyoruz. Ve katilûhum hattâ lâ tekûne fitne. Yani fitnet o deminki tanımıyla. O fitne kalmayıncaya kadar onlarla kıtal ediniz. Bunu terk ettiğiniz için Allah müminleri, minim diyenleri iman sahip oldukları söyleyenlerin zelil kılar söyleyenleri. Neden? İn tansurullâhi yansurkum ve yethabbit aqdânakum. Eğer siz Allah'ın yani Allah'ın dinini mansur kılar üstün kılarsanız, Allah sizin ayaklarınızı sebat üzere kılar. Və in yaxzlıkom, fəman zel ləzi yansurukum min Eğer siz Allah'ın dinini yalnız bırakır, mansur etmez terk ederseniz, savunmasız bırakırsanız, korumasız bırakırsanız, savaşsız, kansız, kitalsız bırakırsanız. Allah'tan başka kim sizi üstün kılabilir? Neden Allah Azze ve Celle derslerimizde göreceğiz? Çok büyük topluluklar karşısında müminleri üstün kılmıştır ve bazen de kalabalık oldukları halde müminleri mağlup etmiştir. Bir şeyin hikmeti sırrı bilinsin diye o da nedir? göklerin mülkü ve yerlerin mülkü Allah'ın elindedir. Zaferi, hezimeti halk etmek onun sıfatlarındandır. allah Teala azametini, kudretini ve ilmindeki hikmeti insanlara tanıtmak için üç bin kişilik mute ordusunu Yüz bin kişilik Bizans ordusuna karşı üstün kılmıştır. Pekela kuvvet kimin elinde? Yüz bin kişilik Bizans ordusu neden mağlup oldu? Neden Heratlı adamları yani orduları Resulullah'ın üzerine yürüyemediler Tebuk gazvesinde. 250 bin kişi basit değil. Geçen 250 bin kişilik bir ordu tecizatlı bir savaş, muhkinası bu. Neden yürüyemiyor Resulullah'ın üzerine? Onları durduran kuvvet kimindi? Onları durduran kuvvet, o kafirlerin elinde bulunan kuvvet cinsinden, Müslümanların elinde bulunan bir kuvvet miydi? Yoksa Allah'ın kuvveti miydi? Yani imanın mucize gücü müydü? Elbette imanın mucize gücüydü. Selman Radüyevi Rus orduları karşısında tankları ve ateş kusan helikopterleri karşısında muzaffer eden neydi? Eşit ağırlıkta bir askeri silah mıydı? <gülüyor> Denk olan bir askeri tecizat mıydı? Ve ona karşı koyacak olan aynı oranda ve yaklaşık bir teknolojik imkan mıydı? Bunların hiçbirisi. Neydi pek bu İşte iman mucizesidir bu. Ellezine amenunun tahakkuk etmesidir bu. Bunu anladığımız zaman, işte o zaman imanı kavramış oluyoruz. İman yatıp kalkmak değildir. İman yüzünü kıbleye çevirip de kendisini Müslüman zannetmek değildir. İşte iman öyledir. Onun için <gülüyor> Huni'nin gazvesi müminlere büyük bir derstir. Tıpkı Bedir'in çok büyük bir ders olduğu gibi kafirler gelmişler. Bütün kuvvetleriyle Bedir'de hezimete uğramış gitmişler. Neydi onları yenen şey? İşte Ellerine <gülüyor> Amen'in içindeki sırdır. Onları mağlup eden Onları da Rabbi ne yapıyor? Yubesiruhum, Rabbuhum. Onları Rableri dediyor. Ne ile? Bir rahmetin minhu varidvanı. Kendi katından geniş bir rahmetle, haddi, hududu bilinmeyen ancak Allah'ın bildiği bir rahmet ve razı olma ile orada rızasına sınır koymadığı için bir rahmetin ne kiredir? belirsiz getirmiş Allahu Teala zikretmiş rahmet sıfatını ismini bir rahmetin ve rıdvanin bir rahmeti ve rıdvan dememiş ve cennetin cennetler lehum onlar için vardır nerede fiha o cennetlerde naimun mukî Naim kelimesi, naim kelimesiyle ilişkilidir. Arapçada naim, yumuşak demektir. Tatlı, yumuşak, kaygan, zarar vermeyen, insana hiçbir musibet getirmeyen anlamında. Naim, bir zarar vermez. Naim, nimetlerin çoğuludur. Naim de diyebilirdi Allah Teala. Amm mübalağa sıgası olarak mübalağa ediyor. Yani fazlası fazlası fazlasıyla ile Naimun mukim Naimen ebedi. Lehum fiha naimun ebedi diyebilirdi. Naimun ebediyum demiyor. Naimun mukim. Çünkü oradan nimetler sürekli halk edilecek. Ve daim bir nimet bulunacak. Ve o nimetler tabi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Cennet içindeki baldan nehirler, şaraptan nehirler, sütten nehirler. O kutu dediği, elini uzattığınız zaman hemen meyveler sizin almanıza hazır şekilde Allah'ın emri ve iradesiyle uzanı veren. Tabi eti istiyorsunuz, kurş pişiyor geliyor, geliyor size hazır pişmiş geliyor. Arzu ettiğiniz Allah katında cennetteki her şey, cennette olan ve arzu ettiğiniz her şey size verilecek. Orada ne bir hastalık, ne bir sıkıntı olmayacak. Hiçbir hastalık ihtiyarlamak yok. Ebedi kuludun daim, daimi bir kulud ölümsüzlük var. Kâridin <gülüyor> orada ölümsüz olarak o cennetlerde ebede Allah'ın ancak sonunu bildiği insanların bilemediği bir zaman süresince orada ne vardır? Kalmak vardır. İnna Allahu indahu ezrurun hazim. Şüphesiz ki gerçekten Allah katında. Ecr-ü nazim vardır. Büyük bir ecr vardır. Allah'a, indehû. Allah katında gerçekte, onun katında ecr azim, nazim. Büyük bir mükafat, büyük bir ne vardır? Amelin, itikadın ve imanın karşılığı vardır. Daha sonra ayet-i kerime müminlerle mümin olmayan yakınlar, akrabalar ve kimseler hakkında olan ilişkilere geçiyor. O ayetler bizim daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz, belki genel hatlarıyla bazen ayrıntılarına girdiğimiz velayet ayetleridir bunlar. Velayet konusu, yani velâ ve bera dediğimiz imani iki kavram vardı buna dahildir bu ayet kelimeler bu bakımdan inşallah önümüzde ileri, ilerideki derste bu ayetleri biraz daha geniş işlemek niyetiyle dersimize burada ben son vermek istiyorum dolayısıyla biz bugün bu iki ayeti görmüş olduk ne 19, 20, 21'i görmüş olduk daha önce aslında 19. ayet kelimeyi anlatmaya, manasını vermeye çalışmıştık. <gülüyor> bu vesileyle gelecek dersimizde inşallah 23, 24, 25, 26 27 belki biraz daha uzayabiliriz, sarkabilir dersiniz. <gülüyor> Ama inşallah taala bu vela anne baba ve yakın akraba